Fikriye ile Latife, Hıpsı Topuz'un ilk kez 2001'de yayımlanan Gazi ve Fikriye adlı kitabı 10 Kasım nedeniyle yeniden gündeme geldi. Atatürk'ün, beni yalnız iki kadın sevdi. Biri yalnız ben olduğum için, öteki de mevkiyim için. Şeklindeki sözlerini bu vesileyle yeniden hatırladık. İnsanın içini sızlatan, her iki kadına da haksızlık edilmiş dedirten bir yaklaşım bu. Üzerinde düşünmeyi ihmal etmişiz nedense. Acaba Gazi biri gizlice, diğeri resmi olarak evlendiği iki karısından, Fikriye'nin sevgisinin hakiki, Latife'ninkinin sahte olduğunu mu söylemek istiyordu? Eğer böyleyse, birincisini hayatından kovup, ikincisine yer açması, mevki aşkına biçtiği yüksek değeri gösterir. Bu durumda öz varlığındansa sonradan kazanılmış özelliğine verilen önemi yüceltmeliydi. Latife, Gazi'yi mevki için sevdiyse, Gazi de onu aynı sebeple sevmiş olmalı. Kaldı ki, Latife'yi hep başkalarından dinledik. Kalbinde sakladıkları hep sır kaldı. Kocasının kıymetini bilmeyen huysuz kadın olarak anlattılar bize. Kimse onun kıymetinin ne kadar bilinebildiğini söyleyemedi. Gazi, keşke kadınlarını bu şekilde tasnif etmeseydi. İlle de bunu yapacaksa doğrudan kendi duygularını aktarsaydı bize. Mesela şöyle kursaydı cümleyi. Ben yalnız iki kadını sevdim. Fikriye'yi o olduğu için, Latife'yi de sosyopolitik mevkisi için. Bilmiyoruz bu iki kadından hangisini neden nasıl sevdiğini. Genel toplumsal algı kadını sevilen, erkeği seven olarak kodlar. Akış hep erkekten kadına doğrudur. Lakin erkeğin konumu ekstradan güçlü ve millete mal olmuş biri ise sevilmek onun payını düşer, sevmekse kadınlara. Ancak sevmek fiili kadını güçlendirmez, tam tersine daha da edilgen hale getirir. Davranış ve ifade özgürlüğü diğer kadınlardan daha fazla kısıtlanır çünkü. Bu kadınlar erkeklerine diledikleri gibi sevemezler. Erkeği cazibe merkezi yapan mevki faktörü kadının aleyhine işlemeye başlar. Aşka değil, kafese düşer kadın. Sınırlı uçuş iznini o mevkinin psikolojik ve tarihi zorunlulukları verir artık. Fikriye de, Latife de aynı kaderi paylaştılar. Evet, Latife aşkının peşinden Çankaya Köşkü'ne gelen Fikriye'yi kovdu. Ama ikisi de ne kadar müsaade edildiyse o kadar sevebildiler ve zamanları dolunca gönderildiler. Bırakın yeni bir hayat kurabilmeyi, yalnızlıklarını dahi Özgürce yaşayamadılar. Aşkları kabahatleri oldu. Kederlerini gözetim altında tükettiler. Kendilerini asla savunamadılar. İmaçlarını onların yerine bir takım erkekler çizdi. Fikriye intihar mı etti, vuruldu mu o bile kesin belli değil. İki kadının birbirleri hakkındaki gerçek düşüncelerini bile keşke. Fikriye'nin 37 yaşındaki ölümü Latife'yi etkilemiş miydi? Fikriye Latife kadar uzun yaşasaydı iki kadın karşı karşıya gelip konuşur muydu? Neler söylerlerdi birbirlerine? Gazi'nin Latife ile evlenme sürecini Fikriye nasıl anlatırdı bize? Boşanma süreci ve sonrasını Latife'nin ağzından dinleseydik, tarihin hangi boşlukları dolardı? Yazık ki bu sahneleri ne vatandaş gözüyle ne de romancı ya da senarist özgürlüğüyle hayal etmeye hakkımız var. Kitap ve filmler fazlasıyla resmi tarihe yaslanıyor ve tabii olayın erkek kahramanı odaklı üretiliyor. Aşka kadınların gözünden bakılamıyor. Entrajik öyküleri konserbe halinde saklıyoruz. Kapağını açıp, sözel ve görsel malzeme ile harmanlayarak leziz bir sanat eserine dönüştüremiyoruz. Fikriye ile Latife'yi bağlayan şartlar bugün herkes için geçerli. Oysa tarihimizin bağırı, kadın-erkek ilişkileri bağlamında... Karun hazinesi gibi. Osmanlı dönemi saray aşklarına bile daha yeni yeni girebiliyoruz. Ama kaç yüzyıl geçmiş aradan, hala ona dokunma buna dokunma muhabbeti yapıyoruz. Halbuki Gazi ne demişti? Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Gazi sanki bugünleri anlatıyor öyle değil mi? Topallığımızı, çolaklığımızı ve hastalıklı halimizi.